Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar. Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Kenan Başaran, Paslaşmalar'da Radyo Havandasınız. Geçtiğimiz haftaya Alexis Souza damga vurdu. Fenerbahçe kaptanı Alexis Souza'nın Fenerbahçe'den takımından 8 yıl emek verdiği kulübünden ayrılması haliyle gündemin bir numaralı maddesi oldu. Öyle ki arada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hiç konuşmadık desek yeridir. Kimse bu maçın sonucu üzerine durmadı. Ee, gel Alex, git Alex. Ee, sonuçta e, ne oldu? Alex'e soluzda bir takım açıklamalarda bulundu. arkasından Fenerbahçe kulübü açıklamalarda bulundu. Tekrar Alex bir basın toplantısı düzenledi ve nihayetinde dün gece Fenerbahçe Alex'e cevap vermeyeceğini onu takımın takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkür edip taraftarın gönlündeki yerinin daha fazla zedelenmemesi ve de onun hayal etti o gerçekleşme ihtimali sürsün diye cevap vermemeyi uygun bulduğunu deklar etti kamuoyuna Fenerbahçe. Alex de bu açıklamadan sonra sanki bir iki haftadır yaşanan tartışmalar hiç olmamış gibi Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye, birlikte çalıştığı hocalara, yardımcı hocalara, kulüpteki hemen hemen herkese teşekkür ederek veda etti. Şimdi son iki açıklama artık karşılıklı bu işi daha fazla uzatmayalım. Yaşandı bitti böyle kalsın. Tadında açıklamalardan oluşuyordu. Bir özet geçerin. Kazım Paşa Spor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, Alex'i kadro dışı bıraktı. Alex bu kadro dışı kararını kabul etmek istemedi. Hiçbir disiplinsiz davranışım olmadı halde. Niçin kadro dışı bıraklıyorum? dedi. Ve Aykut Kocaman aralarındaki konuşmayı kamoyla paylaştı. Aykut Kocaman'ın kendisine sen çok büyüksün, ben e, bu takımı sen varken idare edemem gibisinden e, bir ifade kullandığını söyledi. Bu açıklamadan sonra e, Fenerbahçe'nin ne cevap vereceğini merak ediliyordu. Fenerbahçe Mönchengladbach e, Avrupa Ligi maçı oynamak üzere Almanya'ya giderken havaalanında az Yıldırım sürpriz bir şekilde basın mensuplarını ayaküstü toplayıp bir açıklama yaptı. Bu açıklama e, gündemi e, müthiş bir şekilde yine değiştirdi. E, Fenerbahçe'nin maçının da önüne geçti. Aziz Yıldırım ne dedi? Alex'in kendisine bir kere saygısızlık yaptığını söyledi. Görüşmeye 15 başı dakika geç geldiğini, ayak ayak üst üste attığını, e, sürekli telefondan e, Twitter üzerinden mesajlar attığını söyledi. Ee, Aykut Kocaman'la kendisi arasındaki sorunların çözümü için bir yemek e, tertip etmeyi ve bu yemekte bir araya gelmeyi önerdin ama reddettiğini söyledi. Az yıldırın bütün bunları söylerken sürekli de e, Alex'in tercümanı Samet Güzel'e doğrulatıyordu. Doğru mu Samet söyle, doğru mu Samet söyle. Bu e, basın toplantısının da içeriğinde önüne geçti bu davranış. Herkes Aziz Yıldırım'ın Samet Güzel'i kamuoyunda çok e, rencide ettiğini küçük düşürdüğünü zor durumda bıraktığını düşündü. E, Samet'in ifadelerine yüz ifadeleri sürekli zoomlandığı yakın plan çekimlerinde e, üzerine tartışıldı. Yani Samet orada baskı altında olduğu için başkanı onaylıyor duygusu daha çok ağır bastı. E, sonuçta ...bu toplantı... ...Samet Güzel'in... E, ...istifasını da getirdi. E, Az Yıldırım... ...o ayaküstü açıklamada... ...iki şeyde dikkat çekti. Artık Alex'in... kendisini daha üstüne... ...çıkmaya başladığını. Ya ben ya o gidecekti. Ve ben onu gönderdim dedi. E, yine Aykut Kocaman'ın... ...istediği takdirde... ...ancak kendisi isterse... Ayrılabileceğini, o İstedikçe de bu kulübün başında teknik direktör olarak kalacağını söyledi. Daha sonra e, Almanya'da Mönchengladbach ile oynanan maç ve Fenerbahçe e, açıkçası kimsenin beklemediği bir şekilde 4-2 kazandı ve geldi. Haliyle moraller biraz düzeldi. E, ve Fenerbahçe kulübü bu arada Alex'in açıklamalarına karşılık yapacağını duyurdu basın toplantısından vazgeçmişti. Cuma günü yapacaktı maçtan sonra. Hatta Aykut Kocaman başkandan rica edeceğim. Ben de o toplantıya katılmak istiyorum demişti ama bu toplantı yapılmadı. İddialar o ki bu bir adımdı. Hani Alex'in de basın toplantısını iptal etmeye teşvik amacıyla yapılan bir ertelemeydi. Yine Alex'e bazı futbolcuların gidip onu kararından vazgeçirmeye çalıştığı da öne sürüldü. Ama arada Beşiktaş maçı oynandı ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı da 3-0 yendi. Böylece Alex'e çıkılan ve Alex krizi sürerken çıkılan 2 maçta Fenerbahçe rakiplerini sürüklerse ve önemli puanlar kazandı. Pazartesi oldu ve Alex basın toplantısını gerçekleştirdi. Yani öyle iddia edildiği gibi iptal iptal etmedi. Alex 8 yıllık kariyerini özetledi Fenerbahçe'deki. Ee, bir takım kamuoyun ilk defa duyduğu sözler söyledi. Ee, bu arada tabi Alex'ten almış olduk birçok şeyin haberini basın açısından söylüyorum. Ee, bunca yıl e, gazetelerde yazıp çizen Fenerbahçe muhabirlerinin yazarlarının Böyle bir ifade mecburen kullanıyorum çünkü böyle bir şey var. Fenerbahçe yazarı, Galatasaray yazarı, Beşiktaş yazarı var maalesef. Ee, daha sonra bu kesimlerin e, Alex'i yalanlamaya başladıklarını gördük. İşte o görüşme öyle değildi de böyleydi. Sen onu dedin ama aslında böyle demiştim, şöyle olmuştu. Bu acı. Yani gazetecilerin, medya mensuplarının e, hem haber sakladığını öğrenmiş oluyoruz. E, kamuoyunun yararına değil de kulüplerin yararına çalıştığını görüyoruz. Yani bir yerde haber varsa kamuoyunda ilgilendiriyorsa gazeteci bunu e, bu yandan tavır alır, kamuoyundan yana tavır alır. Ama görüyoruz ki birçok gazeteci e, haber değeri taşıyan bilgiyi verip saklamış. Bugün Alex onları dile getirince de Alex'i yalanlamak için ortaya çıkıyorlar. Bu bizim mesleğimiz adına açıkçası utanç verici. Bunu geçelim. Alex'in basın toplantısında 3-4 nokta vardı kritik. Birincisi 2010'da beni başkan kovdu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Young Boys'a elenince başkan diyor ki senle iken de eleniyorsak sen olmasan daha iyi. Yani, yani sen varsan bizim elenmememiz lazım. Sen oldun halde eğleniyorsak sen benim ne işime yarayacaksın? Kızgınlıkla, öfkeyle söylüyor belli ki. Nihayetinde Aykut Kocaman e, araya giriyor ve bu karardan vazgeçiyor Aziz Yıldırım. Belli ki bir anlık öfkeyle e, sarf edilmiş bir söz. Çünkü Aziz Yıldırım Alex'i seviyor. Daha önce tribünlere karşı da e, koruyan bir başkandı. Ee, Ayrıca ticari açıdan da anlamlı bir futbolcu Fenerbahçe için formaları en çok satılan e, reklamlarda şurada burada yani Fenerbahçe üzerinden futbol endüstrisinin yaptığı pazarlamada Alex önemli bir figür. Diğer bir önemli açıklaması şuydu Alex'in Ali Yıldırım ben e, borcum yoktu kağıdını imzalamadım için bana kızgındı e, aramızda bir tartışma yaşandı ve bundan sonra Ali Yıldırım, ben senin ilk hatanda hesabını keseceğim yolunda sözler sarf ettiğini söyledi Alex bize. Ee, daha çok şey söyledi, isterseniz bir ara verelim, devam ederiz. Faslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Evet. Alex de Soza'nın açıklamalar üzerinden yürümeye devam ediyoruz. Ee, Ali Yıldırım benim hatamı kollamaya başladı diyor. Üçüncü nokta e, Aykut Kocaman bu sezon için planlarında benim çok fazla yer almayacağım mı basına söyledi diyor 25, 25 Haziran'da. Ancak iki kamp geçirdik. Benimle hiç konuşmadı. Yani Neyse kafasındaki şeyi bana söylemedi diyor. Maçlar başladı. Şu oldu, bu oldu. Baktım. Son dakikada, son anda bir takım kadrolarda olduğumu ya da olmadı mı öğrenmeye başladım diyor. Arada büyük bir iletişimsizlik vardı diyor. Ben diyor, hep bir hoca istedim ama hiçbir hoca, Aykut Kocaman bana hocalık yapmadı. Bu cümle aslında çarpıcı. Şöyle yani bir evlilik ilişkisine benzetebiliriz bu durumu ee, ve eşlerden biri diğerinin görevlerini yapmamakla itham ediyor. İletişimsizlik. Tabii ki biliyorsunuz evliliklerin de sona ermesinde en önemli sorun iletişimsizlik oluyor genelde. Buradaki ilişkide bu oluşmuş anlaşılan. Şimdi Alex'in söyledikleri doğru yanlış. Bunlar bir tarafa. Benim anlamakta zorluk çektiğim şu. Aykut Kocaman zaten 3 sene önce Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde Alex'i peyderpey bu takımdan eksiltmeyi düşünüyordu. Yani Alex yavaş yavaş futbol hayatının sonuna geliyor. Biz Alex sonrasında hazırlanalım yavaştan. Bu çok doğru bir durumdu. Yani doğru bir tespit. Galatasaray'ın Hacı'nin yerini yıllarca dolduramamasının sebebi buydu. Hacı sonrası planlamaların yapılmamış olmasıydı. E hal böyle olunca Aykut Kocaman'ın bakış açısı doğru. Eğer bu bakış açısını kulübüne de onaylatmışsa, başkana da onaylatmışsa ve öyle imza atmışsa Aykut Kocaman haklı. Fakat Aykut Kocaman'ın bu geçiş dönemini çok iyi yönettiği söylenebilir mi? Görünen o ki söylenemez. Pekala Alex'i ikna edebilirdi bu süreçte. Olmuyorsa başkana çıkardı. Ben bu takımda bunu yapmak istiyorum. Fakat futbolcu buna engel oluyor. Yani bu durumda ben bu futbolcuyla çalışmak istemiyorum der. Başkan da hayır o futbolcu olacak derse o zaman bana müsaade demesi lazımdı. Belli ki Alex 8 yıllık e, kariyerinin verdiği güçle e, bir takım e, kendini bir ayrı bir noktaya koyuyor bu kesin. Bu futbol dünyasında hep olan bir şeydi. zamanda Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin içinde söyleniyordu. Ali Şen onları o yüzden Fenerbahçe'den uzaklaştırmıştı hatırlarsanız. Tanju Çolak'la yaşanan kavgaları Unutmadık yaşı buna müsait olanlar. Hani kendi kariyerini de yaşamış böyle şey. Futbolcu egoları bazen öyle bir noktaya gelir ki Arda Turan dediği gibi Hollywood yıldızları noktasında hissediyoruz bazen kendimizi. Bu egolar bazen bütün her şeyin üstüne çıkabiliyor. O yüzden ben Alex'in açıklamalarında böyle ...bazı namahrem konuları... Rab bile söylemiş olmasından ziyade... ...şunu görüyorum... ...Alex tamam ben... ...problemim... ...yani ben... ...senin planlarına uymuyorum... ...öyle ya da böyle... ...diyor ki neden diyor, bunu bana söylemedin... ...ve uygulamadın... ...yani... ...at kesiyorsan kes... ...biçiyorsan biç... ...bu konu hakikaten e, cevaplanmaya muhtaç bir durum... Onun dışında işte Fenerbahçe yönetimi Alex'in açıklaması üzerine bir açıklama yaptı ve açıklama yapmayacağını söyledi. Yani biz bu konuyu burada kapatıyoruz. Yolun açık olsun Alex dedi. Diğer yandan da bazı gazetecilere yöneticiler az yıldırım konuşmuş. Aslında gayri resmi açıklamalarını kendilerine yakın buldukları gazeteciler üzerine yaptılar. Açıklama cevap vermedik değil Buna karşılık Aziz Yıldırım yönetimi Alex'i Cuma günü güzel bir şekilde uğurlayacağını söyledi. Bu çok şık bir hareket. Her şeye rağmen çok şık, güzel bir hareket. Bu yakışır kulüplerimize. Veda etmesini bilmeliyiz. Ama keşke bütün bu sıkıntılar yaşanmadan bu noktaya gelinseydi. Ama futbolda öyle bir şey. Futbolda hakikaten biz de bazen... Böyle ukalalık yapıp söylüyoruz, şöyle olmalı, böyle olmalı, işte kurumsallık, iletişim, zart, zurt diyoruz ama e, işin özünde futbol bazı e, kitabı şeyleri kaldırmıyor. E, yapısı gereği kaldırmıyor. Çünkü e, bir kere orası gönüllülük esasına dayalı bir yapı hali hazırda. E, i̇nsanlar kendi iş hayatlarında, kendi özel hayatlarında e, ki bütün prangalarını kırarak o alana giriyorlar. Orası bir rahatlama alanı oluyor. Orada herkes bireysel ya da takım takım halinde hatalar yapmayı kendine hak görüyor. O yüzden e, kemerlerin ve de e, daha doğrusu evet kravatların geliştirildiği bir alan. E, böyle olunca da çok da böyle tıkır tıkır her şeyin mantıklı doğru işlemesini beklememeliyiz. E, öyle olsa zaten sevmeyiz yani çok da bu kadar üzerine konuşmayız. Futbol böyle bir alan. Ekonomisi de ekonomi kurallarına çok uymaz. Siyaseti de uymaz. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi ne olacak? Şimdi artık top Aykut Kocaman'da. Ne dedi Aykut Kocaman? Alexsiz bir Fenerbahçe'ye düşünmeliyiz. Şimdi iki maç kazanmış eli rahat. Bunun sürdürülebilir olup olmadığını göreceğiz. Bu iki maçın Alex motivasyonundan dolayı mı kazanıldığı yoksa takımı hakikaten sistem değişikliğinden Aykut Kocaman'ın kafasındaki modelden dolayı mı olduğunu göreceğiz. Tabi bu da öyle 2-3 maç değil. Bu sezon geride kalan bölüm Aykut Kocaman'ın Alexsiz Fenerbahçe'sinin hayata geçirilip geçirilemeyeceğinin test edileceği bir dönem olacak. Ee, belli ki Aykut kocaman kafasındaki Fenerbahçe yaratamazsa şapkasını alacak ve gidecek. Buna başkan da izin verecek. Zaten söylemişti başkan. Aykut istemezse kendisi gider ancak diye. Durum bu. Fenerbahçe şimdi Cuma günü Alex'e uğurlayarak o defteri kapatacak. E, tabi bütün bunların yanında Alex defterinde Altı çizilmesi gereken bir konuda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine karşı muhalefetin, kulüp içerisindeki muhalefetin Alex'i kullandığı iddiası. 3 Temmuz devam ediyor dedi. Yani Aziz Yıldırım şu düşüncede birileri beni bu kulüpten silmek için uğraşlar İşte şike davası şimdi de kulüp içerisinde krizler atarak elimi zayıflatmaya çalışıyorlar. Biraz da bu yüzden Alex'le bu işler bu noktaya geldi. Alex de bunları reddetti doğal olarak. Göreceğiz. Fenerbahçe daha çok şeylere gebe. Açıkçası sportif başarısızlıklar Aziz Yıldırım'ın elini zayıflatır. Aksi halde de tabii ki güçlendirir. En azından Yargıtay'da çıkacak karara kadar durum bu minvalde devam edecek. Son bir ara verip kapatıyoruz. I did it. Beni beni vah beni beni Nereye gidim nasıl edeyim Ah beni beni Sar beni beni Sar που έφτανα συχνά στην πόλη αυτή που τώρα ξανά πάω πίσω πουθενά τον ίδιο δρόμο θα γυρίσω μονάχοι όπως γυρνάει και γυρί γραμμέστολες κυρώδες τρελές κι όλο πίσω Οι βικραμούς μακούς πάντα του έρωτα η στροφή Απιάστος σφιγμούς και καταστροφή Ούσοι αγαπούν μακούς μοίρα του έρωτα η στροφή Να πούν μια καταστροφή Αχ δεν όφελή να έρθει η Ανατολή Πρέπει να φύγω πριν πριν σε ποθήσω πιο πολύ Αχ καρδιά φτωχή Την αγκαλιά του χτες έμοιαζα με βροχή και με πεινόλυγη Αχ δεν όφελει να έρθει η Ανατολή. Πρέπει να φύγω πριν, πριν σε ποθήσω πιο πολύ Αχ καρδιά αυτοχή, στην αγκαλιά του χτές εμνέαζα με βροχή και με πήνε όλη. Baslaşmalar final bölümündeyiz. Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Bu bölümü biraz kısa kesmek zorundayız. Vaktimizi epey aştık çünkü. E, lige baktığımız zaman Galatasaray, e, Fenerbahçe krizinin gölgesinde kalıyor. Galatasaray'ın şanslı olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü skorlar kötü, takım içinde sıkıntılar var. E, Fatih Terim'le yönetim arasında bir takım sıkıntılar olduğu iddia ediliyor. Ama Fenerbahçe'deki kriz e, onları bir nevi gölgede bıraktı. Bu işten de açıkçası faydalanıyorlar. Eğer Fenerbahçe'de durum biraz normal olsaydı, bugün manşetlerde Galatasaray'ı görüyor olurduk. Galatasaray'ın rüya takımının çöktüğü haberlerini okuyabilirdik. E, kendi sahalarında son bölümde farka gidebilecekleri maçta, son dakikada yedikleri golle, Eskişehirsporla bir 1-1 beraber kaldılar. Galatasaray'da hem Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya 2-0 kaybettiler kendi sağlamı. Benim hiç sürprizle karşılamadığım bir durum oldu. Açıkçası ben Braga'nın Galatasaray'ı burada yenebileceğini düşünmüştüm. Arkadaşlarımıza da paylaşıyorduk bunu. Bunun sebepleri ayrı. Biraz daha sonraki programlarda belki detaylı konuşabiliriz. Bu Beşiktaş, Beşiktaş'ta bir kuarezma prensipler komediyası yaşanıyor. Üç üstte üç maç kaybedince kuarezma sesleri yükselmeye başladı. Yönetim kuarezma dönebilir dedi. Samet Ayvaba da işte prensiplerime uyarsa Antalya kampına götürürüm dedi. Şimdi kuarezma ayak diretiyor. Kendisine yapılan hareketleri ring alıyor bir nevi. Şimdi başına beri. Bu süreçte Kuvarezma haklıdır. Bu kadar. Fedarmış, uyumuş, buymuş, profesyonel bir futbolcu, yabancı bir futbolcu bir sözleşme imza atmış, gelmiş bu ülkede oynuyor. Beğeniyorsanız devam edersiniz, etmiyorsanız da gerekli haklarını, hukuklarını, hak ve hukukunu sağlayıp yollarsınız. Satamıyorsanız bu sizin sorunuzu Satamıyorsanız takımda Ondan faydalanmaya devam edersiniz ki değeri düşmesin. Daha çabuk elden çıksın. Hem oyuncuyu kadroya alacaksınız Hem satmak istediğinizi dile getireceksiniz. Hem de değersizleştirip itibarsızlaştıracaksınız. Sonra da takım kötü gidince geri dön. Üstelik bir hafta önce sizin istediğiniz şekilde ücretinde indirim yaptığı halde 750 bin euroluk indirim yaptığı yıllık alacağından Beğenmediniz. Niye? 2,5 ee, yapacak. Yani 3.750'den 2,5'a düşecek. Yani adamın yapmış olması bile benim için tuhaf. Yani normalde yapmasa hiçbir şey diyemezsiniz. Üstelik siz demişsiniz ki Kuvarlıza sen bir laf olsun diye çık fedakarlık yaptığını söyle biz arkadan kendi cebimizden ödemeye devam ederiz. Dediğiniz halde. Niye? Çünkü takım nispeten iyi durumdaydı. Bizim kuarezmaya ihtiyacımız yok denilerek bu tırnak içine bu hava basıldı. Şimdi acaba gerçekten samimiler mi? Yani kuarezmayı geri çağırırken yoksa bu Fenerbahçe ve 3 haftalık kayıp sürecinde kamuoyunun gözü boyanıyor? Bir nevi gündem mi saptırılıyor? Bunlar ayrı mesele. Ama Samet Aybaba ve Beşiktaş yönetiminin prensipten dolayı kuarezmayı oynatmıyoruz demesinden bu noktaya gelmesi tam bir komedyadır. Hele e, Samet Aybaba'nın prensipten bahsetmesi mümkün değildir. Beşiktaş'a gelirken hiçbir talepte bulunmadı. Sadece ve sadece ben Beşiktaş'ın hocası olayım diyerekten geldi. Teknik direktörlük ilke ve prensiplerinin hiçbirini uygulamadı. Boş mukavele imza attı. Genç Gençlere şans vereceğim dedi. Ama basın toplantısında sol kanadınız çöktü. Acaba kadro dışı bıraktığınız genç oyuncular Burak ve Tanşu'yu düşünür müsünüz dediklerinde gazeteciler. Samet Aybaba şunu söylüyor. Bunlara kaldıysa işimize vay halimize. İşte bakın gençlere önem vereceğini söyleyen bir hocanın Beşiktaş'a öyle ya da böyle hizmet veren futbolcular hakkındaki düşüncesi. Asıl, bunun, asıl buna vay halimize demek lazım. E, bu çok e, çarpıcı ve benim için Samet Aybabayla e, zihinsiz olarak zaten çok uyuşmuyordum da ama iyice bir kopuş anlamına geliyor. E, Beşiktaş yönetimi para yok para yok kulüp battı şu oldu bu oldu dediler. E, bunun sebebi var Yıldırım Demirören. Hesap soracaktınız ne oldu? Daha ortada bir rapor yok. Hani hesap soracaktınız? Hani prensipler, hani ilkeler. Dolayısıyla Beşiktaş'ta e, maddi yoksulluklardan yoksunluklar, ziyade zihni sıkıntılardan dolayı asıl endişelenmek, gereke, endişe duyulması gereken asıl nokta burası diye düşünüyorum. Evet, e, Alex e, krizi ülkeyi iki haftadır meşgul ettiği için Ağırlıkla bunun üzerine konuşmak zorunda kaldık. Diğer bazı mevzulara pek fazla giremedik. Haftaya alacağımız olsun diyelim. Ben Kenan Başaran. Paslaşmalardan hepinize sevgiler. Görüşmek üzere. Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran